Kişisel anlatılar ile dönemin arka planına dair bilgileri bir araya getiren bu kitap, 1968'in hakikati daha yakın bir resmini çizebilmek, hakikati tarihten geri kazanabilmek umuduyla yazıldı. Hiç kuşkusuz tek bir 68 yoktu. Kitapta da herkes kendi 68'ini anlattı. Yine de diyebiliriz ki 68 kuşağı tutkulu ve baş kaldıran bir kuşaktı. Evinden çok sokağa severdi bir de devrimi ve arkadaşlarını. İnançları için ölümü göze almaktan çekinmeyen kişiler çıktı bu kuşağın içinden. Onların hikayelerini bugün hatırlamamız bu yüzden önemli. Öte yandan hikayelerin özgürleştirici oldukları kadar ketleyici, ezici de olabildiklerini unutmamak gerek. Efsane haline getirilmiş bir geçmişin sonraki kuşakların sırtında ağır bir yük olduğunu da unutmamalıyız. Geçmişi yüceltmek kolaylıkla bugüne boyun eğmenin bahanesine dönüşebilir. Bu yüzden 68'de gerçekten ne olduğunu bilmek, neyin olmadığını düşünebilmek için de önemli. Bugünden bakıldığında 68'de olup bitenler bize esin ve güç verdiği kadar neyin olmadığını, neyin hayal edilemediğini, neyin yaşanmadığını da gösteriyor. Henüz ne kadar çok şeyin denenmemiş olduğunu, ufkumuzda bizi ne kadar çok başlangıcın beklediğini gösteriyor. Bizler, yazar ve yayıncı, Sokak Güzeldir'in böyle bir umutla okunmasını isteriz. Evet, bugün Nadire Mater ile birlikteyiz. Hoş geldin. Merhaba. E, artık herkesin e, bir şekilde haberi olmuştur herhalde. Ama Metis yayınlarından bu yaz e, çok önemli bir kitap e, yayınladın Nadire Mater. Sokak Güzeldir 68'de Ne Oldu? E, kapağından başlayarak bir e, coşku ifadesi var e, bir yandan bu kitapta. E, bir yandan da 68'in çok gönlü, aynen bu arka hızda da e, gösterildiği gibi çok gönlü, çok katmanlı e, bir değerlendirmesi. Elini sağlık ilk önce ben hani e, kitabı elime aldım ve bırakamadan e, okuyorum. E, hala da tam bitiremedim oldukça kapsamlı ve çok... E, çok kıymetli bir kitap. Bugün 68'in kadınlık halleri üzerinde biraz daha duralım diye düşündük bu programda. 68 kadınlar açısından nasıl yaşandı? Kadınlar neredeydi? Hem dünyada hem Türkiye'de. Sen de zaten baştan kitabı sunarken hani bu soruyu sorarak başlıyorsun. Evet. Evet. Ee, i̇lk önce Ajda Pekkan'dan Dünya Dönüyor parçasıyla e, başladık. 68'de hit olmuş bir parçaymış galiba, değil mi? Evet, 68'in hit parçalarından ee, Ajda Pekkan aslında bir Dünyalı parçası daha var. Yani 68'de o da Dünya ile çok meşgulmüş, anlaşılan. Bugün bakınca onu görüyoruz tabi. O gün pek öyle düşünmemiştik. O gün çok dinlediğiniz bir sen mesela dinlediğini hatırlıyor musun Ayşe Pekkan'ın hani önemli miydi sin açınızdan? E şimdi o zaman tabii bugüne göre düşünüldüğünde hani parçalar daha azdı dinlemeyi kastetmesen bile mutlaka çok dinliyordum. Ayşe Pekkan da hepimizin bir şekilde dinlediği bildiği şarkılarını Hani ezberlediğimiz ya da satırlarını bildiğimiz bir sanatçı. hani O günden bugüne de hajdanın da dünyası dönüyor. Gerçekten aynen <gülüyor> bizim dünyamızı döndürmeye evet. devam ediyor evet. aynı zamanda. E, kitabın çok önemli bir özelliği bence Türkiye'deki 68'i dünyadaki... 68'le ilişkilendirmesi hem röportajlarda bu var mülakatlarda hem de senin e, arkadaki çok önemli değerlendirme yazılarında bu var. Oradan başlayalım mı? Hani dünyanın 68'ini sen o zaman nasıl algılamıştın? Şimdi geriye dönüp araştırırken nasıl bir tablo çıktı e, karşına? Şimdi e, o zaman tabii ki bugünkü gibi hani e, her şey bir tık ötede falan değildi buna rağmen yine de hani hem izledikti izlediğimizi biliyoruz. Hem de bugün geriye dönüp baktığımızda il, il, il, il. iletişim açısından ve özellikle televizyonun yeni yeni yayılmaya başlaması açısından da bakıldığında hiç de fena değilmiş haberleşmemiz. Dolayısıyla biz o zaman özel Vietnam başta olmak üzere ki işte 30 Ocak'ta 1968'in en önemli olaylarından biri Vietnam'ın Tet saldırısı ki politik olaraktan hani e, Vietnam savaşının her ne kadar bütünüyle bitmesi 75'te olsa da bir e, bitişe doğru bitişin Evet, bitişin başlangıcıydı. Dolayısıyla hani birbirimizden haberdardık diye e, söylemem gerekiyor. E, Fransa'da olan gençlik olayları, e, gençlik eylemleri, işgaller... E, Almanya aynı şekilde. Tabii ki Çekoslovakya var. Ee, orada da gençlerin e, bir e, Sovyet tanklarına karşı e, başkaldırısı var, direnişleri var. Yine Sovyet bloku içindeki diğer ülkelerde gençlerin bu konuda direniş denemeleri var yer yer. Dolayısıyla bunlardan haber dardık. Ama ben e, bunu şimdi bakıp e, aslında yeniden hani anlamaya çalıştığımda. Şunu gördüm ne kadar haberdarsak esasında e, halen 68 o haberdarlık üzerinden yazılıyor. Yani ne demek istiyorum çok batı merkezli evet. bir e, Dolayısıyla işte e, dünyanın diğer parçalarında e, Asya'da Afrika'da neler oldu bütün bunları çok bilmiyoruz. Avrupa o zaman bir diktatörlükler kıtası aynı zamanda. Afrika'da ulusal kurtuluş savaşları var. Iç savaşlar yaşanıyor. İsmi geciliğe karşı evet, mücadele devam ediyor karşı bazı yerlerde. Mücadele e, sürüyor. Aynı şekilde işte Ortadoğu'da Filistin sorunu tabii ki e, var. Böyle bir e, dünyada biz esasen hani o zaman ne biliyorduysak onların yazıldığını genel olarak ben e, görmüş gördüm ve bu benim hiç hoşuma gitmedi işin doğrusu. Ve bunu biraz aşmaya çalıştım kitapta. Eee bir diğeri de hani en baştan işte kadınlık hallerini konuşacağız dedik. Kadınlık meselesi. Şimdi e, tabii 68'de kadınlar vardı. Dünyanın her yerinde de varlardı. Ama e, kadınların bu şimdi bakıldığında, şimdi bakıldığında e, bir şekilde görünmez olduklarını görüyoruz. Hani o zaman kadınlar en önde değillerdi. E, erkekler öndeydi. E, öyle görünüyorlardı. İşte kitabın kapağındaki fotoğraf da bunu aslında evet. gösteriyor. Hani bir kadınların da bulunduğu bir e, böyle bir fotoğraf. Doğrusu biz bulamadık. Hani belki vardır ama ulaşamadık. E, yani kadınlar vardı ve şimdi görünmez kılınıyorlar gibi bir durum var. Bu e, tabii insanın hoşuna gitmiyor. Yani vahim geliyor bana. 68'deki kadının durumunun e, hani sorunlu bir durum vardı ama şu andaki bakışın çok daha sorunlu olduğunu düşünüyorum. Tamamen siniyor. Yani orada belki geri planda olma hali var. İşte önlerde olamama, kürsüde olamama hali var. Evet. Ama sonuçta arka planda ve hatta bazen kürsüde burada da geçiyor. Pek çok eğilimin örgütleyicisi olan kadınlar var. Kızlar yürüyüşü var. Evet. Mesela Çimen Keskin'in de bahsettiği. Ama hani bunların hikayesi yok. Hikayesi yok. Ve işte buharlaşmış sanki bu dönem içinde. Şimdi burada. Hani kitapta konuşan altı e, kadın arkadaşımız e, gayet güzel aslında farklı e, şeyleriyle, yönleriyle bize hani sunuyorlar durumu. Çünkü kadınlar sonuçta işte hani vardılar dedim onu demeye de devam edeceğim tabii. İşte cezaevlerinde ve yargılamalarda bakıldığında büyük davalarda çok sayıda kadının da olduğunu görüyoruz. Yani e, bunları arkadaşlarımız anlatıyorlar. Şimdi bugün e, tabii kitap çıktıktan sonra. E, bu da enteresan geliyor bana ve hoş bir şey tabii ki bir yandan. E, bu kısım kitabın çok ilgi çekti. Yani genel olaraktan bu konuda konuşmak istiyor e, gazeteci arkadaşlarımız. E, enteresan olan kısmı şu. Geçen yıl 40. yılıydı ve 40. yılında ile ilgili çok fazla program yapıldı. E, paneller düzenlerinde, toplantılar yapıldı falan. Orada da kadınlar yoktu. Ya. Yani 41. yılı bekledik. 41. Beklemişiz. yılda bence bir feminist yazarın bize bu soruyu sormasını <gülüyor> bekledik. Kadınlar nerede? Aslında ne kadar basit bir soru ama o basit sorunun arkasından neler çıkabiliyor? Belki gazetecilerin bununla ilgilenmesinin arkasında bir hani kendi körlüklerini fark etmek de söz konusu olabilir. Evet, ben bizim kadın, kadın odaklı habercilik kitabının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlattım. Evet Bir mi? başka kitaba geçip bunu söylemiş olayım Fakat arada. Fakat bunu sadece Türkiye'ye dair bir analiz olarak da sunmuyorsun Hayır. kitapta. Hatta başta bu Fransa'da bir arkadaşınla aranda geçen bir diyalogtan bahsediyorsun. E, 68 olayları Fransa'da televizyonlarda çok tartışılıyor işte orada da paneller yapılıyor. Sen de arkadaşına peki kadınlar var mı diye soruyorsun. Onun da ilk tepkisi ne kadar fesatsın? Oluyor değil mi? Hani sanki evet, tabii evet. ki var. Tabii ki varlar. Tabii ki Ama varlar. sonra bakıp da bulamıyor. Bulamıyor. Yani bu dünyanın her yerine böyle seyrediyor. Ee, ne yazık ki. hani gözle baktığınızda. Evet. Bu, bu e, durum halen kadınların işte e, hani ikinci dalga feminizmi işte, gene 68 tabii ki onun da e, çıkışı. E, o zamandan bu zamana geçen 41 yılda kadınların bütün dünyada verdikleri mücadele çok kıymetli ve çok yol kat edildi. Ama o kadar daha fazla yol var ki kat edilecek. Ee, yani inanılır gibi değil bir yandan da. Ve insan sahiden öfkeleniyor tabii bunu. Çünkü konuşmaya, daha fazla konuşmaya geçmeden önce e, dünyada, e, dünya bölümünde senin tartıştığın e, kadınların sütyenleri... New yani 68 hareketinin bir parçası olarak aslında Amerika'da en azından feminist hareketinin de yükseldiğini görüyoruz. Evet. Orada radikal kadınlar var. Radikal kadınlar. Evet isimleri de radikal kadınlar zaten. Değil mi? New York'lu. New York'ta 1968'in kasım ayında işte güzellik yarışması, Miss Amerika yarışmasına kadınlar basıyorlar. Türkiye'de de sonra böyle şeyler oldu. Birkaç yıl önce değil mi Türkiye'de de feministler basmışlardı güzellik yarışmasına. Ve o, e, orada tabii çok e, şey oluyor yani hiç beklenmeyen bir şey. Kadınların kurtuluşu, kadınlara özgürlük pankartları açıyorlar. E orada sütyenleri yeri, cımbızları, yüksek yükseli ayakkabıları yakmaya kalkışıyorlar. Ama yangın çıkabilir e, şeyiyle, e, kaygısıyla diyelim e, yakamıyorlar. Ama tabii e, 1968'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar e, savaşa karşı... Tabii ki savaşın bizzatihi hani özneleri olmak durumundalar e, e, ABD'de. Dolayısıyla orada işte kadınların yaptığı yürüyüşler e, hani 68'de başlayan ya tabii ki 67'den 66'tan her neyse 68'den sonra da süren e, bir e, barış mücadelesi de var. Dünyaya 68 e, yani ABD'den sonra esasında özellikle Avrupa'ya çok hızlı bir şekilde geliyor kadın mücadelesi. Almanya'da aslında e, fena değil kadınların e, mücadelesi. Fransa'da aynı şekilde. Ama e, Türkiye'ye geleceksek eğer hemen buradan... ...Türkiye'de tabii çok gecikti. Feminizm gelmesi, e, feminist örgütlenmenin ortaya çıkışı. Öyle diyelim. E çünkü Türkiye'nin çok işi vardı. Arada iki tane darbe yaşadık. Evet. Ancak darbelerden sonra... E, işte 1982'de 82'de ilk Türkiye'deki feminist öncü kadınlar bu yasak e, somut dergisinde seslerini duyurdular. Öyle başladı. Gibi, evet, öyle başladı. <gülüyor> Sonra hep birlikte bu soruları sormaya başladık. <gülüyor> evet. Kadınlar olarak neredeydik? Ne yapıyorduk? Ne, ne tür erkeklik halleri vardı bu tarihimizin içerisinde gibi. Bu kitabın bence çok kıymetli e, e, yanı sadece kadınlar neredeydi sorusunun değil aynı zamanda ne tür farklı kadınlık halleri ve ne tür farklı erkeklik halleri vardı. Onlar da çıkıyor e, bu mülakatlardan e, senin gözünden, senin sorularından. E, dünyadaki kadın hareketi 68 çerçevesinde e, kadın hareketinin bence ilginç anlarından bir tanesi. O sırada bu binç yükseltme grupları diye sonradan adlandırılan şey o sırada başlıyor. Evet. 68 hı hı. sırasında yine bu radikal kadınlar başlatıyorlar radikal değil mi? Başlatıyorlar, Ama evet. onun arka planında e, siyah hakları, sivil haklar, medeni haklar mücadelesi var. Evet tabii onları var. unutmamamız gerekiyor. Amerika sahiden e, 68'i çok e, yönlü... E, ...yaşadı... E, ...suikastlar yaşandı tabii ki... ...Robert Kennedy öldürüldü... E, ...Martin Luther King öldürüldü... E, ...çok sayıda... E, ...Amerikan genci... E, afro -Amerikan, e, çoklukta... ...çoğunlukta olmakla... E, ...olaraktan... E, ...Vietnam'da öldüler... ...Vietnam'dakiler... E, ...Vietnamlılar çok öldüler... ...böyle bir... E, ...ve siyah mücadelesi... E, Amerika'da 68'de tabii çok yükseldi. Ve kadınlar da bu bilinç yükseltme şeyini ilk o hareket içerisinde güneydeki Hı -hı. Hani ırkçılık karşıtı mücadelede geliştirmişler. Oraya da e, Mao Çin'inden e, gelmiş oradaki örgütlenme. Yani, evet bunu konuşmuştun. Hani, sosyalist ha -ha. örgütlenme, ırkçılığa karşı mücadele, feminizm arasında böyle bir hani yöntemsel bir şey de var. Devamlılık da var evet. bir anlamda ama tabii feminist hareket bunu geliştiriyor. Aynen. Angela Davis'i belki burada anabiliriz. Evet. siyah Hareket'in öncülerinden. E, hatta o birkaç yıl önce de galiba başkan adayı olmuştu Komünist partiden. 68'in hani isim olarak öne çıkan kadınlarından biri. Çünkü o kadar az isim var ki evet. bilinen e, Angela Davis'in böyle bir kıymeti Aynı var. Aynı zamanda önce bir feminist. Önce bir kadın. feminist evet. Hı hı. Yani kişisel olan politiktir. Orada söylenmeye başlıyor galiba değil evet. mi? Evet. Ama Türkiye'ye gelmesi biraz geç oluyor. Türkiye'ye geç çıktık. Evet. Ama şimdi bu kitapla bence sen de geriye dönüp hani olan nasıl politikti sorusunu 68 üzerinden e, değerlendirmişsin. Evet sormaya çalıştım böyle bir şeyi. Yani. Karnın Kadın halindeyiz. Ben Ayşegül. Bugün Nadire Mater'le e, birlikteyiz. E, Sokak Güzeldir 68'de Ne Oldu e, kitabını konuşuyoruz. E, biraz önce dünya nasıl dönüyordu? 68 dünyada nasıl yaşandı, Türkiye'de nasıl yaşandı, onu genel olarak biraz değerlendirdik. Sokak güzeldir toplam 21 tane mülakat var ve herkes kendi 68'ini anlatıyor. Onu çok vurguluyorsun hani tek bir 68 evet. yok herkes 68'ini anlatıyor 15 erkek var 68'lerini anlatan altı da kadın var Çimen Keskin Turan, Julie De Zaymaral, Işık Alumur, Esra Koç, Neşe Erdilik ve Hatice Yaşar kadınlar Onlarla yaptı, yani o, o, Onların hikayesine baktığımızda onların farklı 68lerine baktığımızda e, sen en çok ne gördün ne şaşırttı seni mesela onlarla birlikte bir geriye dönük kadınların 68'i muhasebesi yaptığınızda neler senin için ön plana çıktı? Aslında çok fazla şaşırtan bir şey yok beni hani çünkü bu arkadaşlarımın hepsini hani 68'e birlikte değildik çünkü ben Ankara'daydım bir ışık var 68'den. Ve Ankara'da Neşe, olan, Neşe var ee, benim tanıdığım ya Hatice aslında yarısını tanıyormuşum. <gülüyor> ee, diğer üç arkadaşım onlarla daha sonra e, tanıştık çünkü İstanbul ve İzmir'dendiler. Dolayısıyla bütün bu yıllar boyunca biz bunları çok konuştuk ve geçen yıl 68'li kadınlar olarak Haziran ayında bir Üniversitesi'nde bir kapalı toplantı da yaptık. Orada da epey tartışmalar oldu. Kaç kadın gelmişti ona? Valla ona epey geldi. 50 kadın falandık herhalde. Hani böyle İstanbul dışından da olanlardan gelenler oldu. Hatta bir sözlü tarih çalışması yapılabilir mi? Bu tartışıldı. Ama hani onu hayata henüz geçirebildik diyemeyeceğim. Ne yazık ki ilerleyen zamanlarda umarım böyle bir şey de yapılabilir. Dolayısıyla hani benim için şaşırtıcı bir şey yoktu. Tabii esas olarak okurlar için şaşırtıcı sanıyorum. En çok da belki gençler için. Demek gerekiyor. Hani kadınların tabii burada şuna da bakmak gerekiyor. Hani bugün tartışırken şimdi toplum neredeydi e, 68'de? E, toplumun içinde kadının durumu neydi? Ve e, devrimcilerin içinde kadının durumu neydi? Biz tabii devrimcilerin içinde yani solda kadının esasında daha özgür olması gerektiği gibi bir düşünceyle baktığımız için böyle e, şey şey, eleştiriyoruz ve hani sorguluyoruz durumumuzu. Ama öte yandan ben hemen başta şunu da söyleyeyim. Esasen o gün e, için hani bizim e, 68 kadınlarının e, işte geneldeki kadınlara göre çok daha ileride bir yerde olduğunu e, hani özgür ve kurtulmuş gibi sözcükleri de kullanmak istemiyorum ama biz kendimizi saydan onlardan farklı görüyorduk ve e, farklı da görünüyorduk zaten Dolayısıyla hani böyle bir şeyi de akılda tutaraktan bakmak gerekiyor Ama e, harekete baktığımız zaman hareket içindeki durumumuza baktığımız zaman tabii ki e, kadınlar vardılar başta da söylediğimiz gibi e, Kimi kadın arkadaşlarımız e, hani kürsülerde de yaralanlar oldu evet. e, Yaralanlar oldu e, ama e, genel olarak biz kitlenin içindeydik öyle diyelim yani erken erkek egemen bir yapı ister istemez vardı karar mekanizmalarında yönetimlerde kadınlar pek yoktular. İşte Neşe var o da anlatıyor Neşe Erdilek'te nasıl olduğunu. E böyle bir durum vardı. Tabii bu durum mu aslında hani şunu da söyleyelim ki biz böyle bir şey talep etmedik. Böyle bir şey akıl etmedik. Yani kadın temsili hani yarı yarıya meselesi var ya kadın temsili gibi bir bilincimiz yoktu feminist bir e, farkındalık yoktu. Feminizmi bilmiyorduk zaten. Dolayısıyla biz kendi bulunduğumuz gruplar içinde e, 68 kadınlar olarak, devrimciler olaraktan üzerimize düşeni yaptık. Üzerimize düşenlerin aslında bir hani şimdi erkek arkadaşlara tabii bunu söylüyorlar. Bizim daha çok işte işte ...hani lojistik diye... Destek, evet, <gülüyor> e, heybelerde silah taşıma... ...gibi, hani, bulaşık, e, yıkama. <gülüyor> bulaşık yıkama... ...bulaşık yıkama, çarpışırma... ...ben bunları pek yapmazdım gerçi ama... E, ...hani böyle bir... E, ...görev de bize e, düşmüş... ...hala da düşmeye devam ediyor pek çok yerde... ...burası daha Evet bence. O ...ayrıca konuşmamız evet, gerekiyor... ...yani ki. temsil meselesinde de... ...şimdi karar mekanizmaları dediğimizde de bugün... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi tartışması yapıyoruz... ...ki ben bunun çok... E, yani şey bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Tamam bir tane cümle söyleyebilirsin bununla ilgili. Temsiliyet meselesi hayatın bütün alanlarında var. Ve bu, bu alanlara pek bakmadan hani e, hani meclis tabii çok görünürde bir yer. Çok önemli mecliste olmak çok önemli ama hani eğer sen örgütlerin e, karar mekanizmalarında yer alırsan... ...o zaman e, politikaya e, hani görünür politikaya diyeceğim e, burada ulaşman ve görünmen çok daha e, mümkün olabiliyor. Ha meclise gitmek de oradan mümkün olabiliyor. Çünkü işte hani örgütlerin e, başlarında bulunanlara ne bileyim diskin genel başkanı şey olabiliyor. E, milletvekili olabiliyor. Evet. E diskin başkanı kadın bir başkanı olamadığına göre henüz hani bu tür ve bugünü sorgulamak açısından Bunların önemli olduğunu önemli. düşünüyorum. E, Çimen Keskin'in hikayesi bir kızlar yürüyüşüyle e, başlıyor. E, Çemberli Taş Kız Öğrenci e, yurdunda örgütlenip Sultanahmet'te 6. filonun gelişine e, karşı bir evet. yürüyüş organize ediyorlar. Sultanahmet'te şey çok referans var. hani Dib'in de orada yaptığı konuşmalar zamanında e, referans olarak anılıyor. Bir de evet, onun tabii orada bir üstü var. Sırasında. Evet. Ben çok uzun süre o büstü bilmiyordum bile. E, fakat hani, o, o büstün etrafında Sultanahmet'te e, kadınlar da seslerini çıkıp, çıkarıp e, kendi taleplerini dile getirebiliyor. Evet. Tabii bu talepler illa ki erkeklerin taleplerinden farklı değil. Bir kadın konumundan çıkan talepler değil. Kadınlıkla ee, bağlantısı Halide Edip anlamında. Evet, <gülüyor> <gülüyor> ama Halide Edip bir ilham kaynağı evet, e, olmuş. Evet, hani biz de evet, çıkıp olmuş. konuşabiliriz, İnsanları harekete geçirebiliriz. Evet, çok önemli o tabii. Örgütleyebiliriz. Kitapta yok aslında, ama Çimen onu sonra buldu. Çok güzel bir fotoğraf var. Öyle mi? O üçüncü baskıda onu e, kullanacağız. Kullanırız, evet. Aslında Halide Edip'in oradaki büstü de yani çok böyle kenarda, e, yani bakmaz göremeyeceğim bir yerde, evet. yere Sarnıcı'nın hmm. yakınlarında, değil mi? Evet. Ve kaç tane kadın büstü vardır ki zaten kadının büstü vardır. Ben başka hatırlayamıyorum bile. Yani böyle. E, Vallahi ben de şu anda çeşitli kompozisyonlarda anne pozisyonunda ya da işte kanlısıyla silah taşıyan kadınlar var. Hani cumhuriyet dönemi isimsiz kadınlar, o, isimsiz kadınlar, evet. aynen. Ama hani isimli kadın büstü kim var başka bilmiyorum veya heykeli. O açıdan çok şey önemli tabii önemli, o, evet. o zaman da evet. böyle bir önemli referans olduğunu bilmek benim açımdan iyi evet. mesela burada çok kişinin sanırım Çimen keskinde, jüri de bahsediyor Çimen Keskin de Jülide bir cinsiyetsizlik hani etek giymezdik kendimizi kadın gibi hissetmezdik hani cinsiyetsizliğin yüceltildiği durumu durum vardı. Şimdi var galiba, orada tabii mi? hani Jülide'nin DLKPC davasındaki duruşmadaki fotoğrafına baktığımız zaman aslında eteğinin de e, bayağı e, kısa olduğunu e, görüyoruz. Çok şık ve çok şeker bir fotoğraf zaten. Çok güzel Dik gerçekten. Hiç duruyor. Evet. E, sanki o yargılıyor gibi. Yargılanmıyor ama yargılıyor. Şimdi 68 yıl itibariyle konuştuğumuzda esasında çok böyle bir şey yok. Yani e, tabii ki bütün bunlar bulunduğun şehre. İçinde yer aldığın arkadaş grubuna ya da örgütsel e, konuma e, gibi e, hani değişebilen şeyler. Öyle söyleyeyim. Ama esasen bu hani cinsiyetsizlik. Çünkü ben bir yandan da diyorum ki çok flörtöz bir e, kuşaktır 68'ler. Hepimiz biz çok flört ettik. Açık açık Faka, olmasa da açık açık. Yok 68 yani 68-69'da falan bu çok daha, daha gayet açık. E, hani e, şeylerimiz oluyordu e, ne bileyim... E, diskodan çıkıp bilmem ne toplantısına gidiyorsun ya da yürüyüşten çıkıp diskoya gittiğimiz zamanlar da oldu. Ama ne zaman ki 69'dan itibaren saldırılar yoğunlaştı. Arkadaşlarımız öldürülmeye başlandı ve 70'e doğru hani silahlı gruplar THKO, e, thkp e, oluşmaya başladı. Tabii o zaman esasında hani e, artık bir e, e, Farklılık oldu. Kadınlar açısından da, erkekler açısından da. Dolayısıyla hani yoldaşlık meselesi orada son derece önemliydi. Bir de o kadar her şey kızışmıştık ki, e, mini etek giydiğin zaman mitinge gidemezsin mini etekle. Çünkü hani bugün gidiyoruz. Çünkü e, hani saldırı ki burada da çok saldırılar oluyor. Halen de oluyor. Ama hani daha az ihtimal var gibi diye. Ya da ölçüyoruz hangi mitingde olur. <gülüyor> Hangisinde olmaz. Ama 69-70'lerdeki ııı e, Eylemlerde. Tabii ki saldırılar oluyordu. Dolayısıyla biz artık hani dünyada da böyle kalife pantolon, e, erkekler parka, e, postal, e, kadınlar kaban gibi hani giyimin e, her bir şeyin değişmeye başlıyor. E, bu pratik hani militan kıyafeti evet. oluyor. Hani ışığa baktığında mesela ışıkta da aslında e, çok militan kadınların içinde de çok şık giyinenler vardı. Rüçhan Manas bunlardan biri. Işık ona anlatıyor. Onu iki yıl önce kaybettik. Benim de çok yakın arkadaşımdı, sınıf arkadaşımdı. Yaşınız sağ olsun. Teşekkürler. Sosyal Hizmetler Akademisi'ne. Rüca mesela e, bütün hayatı boyunca hiç makyajını evet, ihmal etmeyen, e, hepimizden özenli giyinen. Ama bu, bu biraz küçük burjuva işi görülürmüş galiba. E, gö de. Evet yani tabii canım bu tür şeyler eleştiriler oluyor. Şimdi bu eleştirileri hani kimi zaman boyun eğersin, kimi zaman eğmezsin. Ama genelde Jüri'den de söylediği gibi giderekten işte 12 Mart'a doğru daha bir farklılaşma başladı. Hani flört ederken de tabii şunu da söyleyelim. Bu flörtte hani birinden ayrılıp sonra bir başkasına bir başka arkadaşla flört etmek o, o çok rastlanan Hoşka bir şey değildi. Hoşta değildi tabii ki. <gülüyor> Hoşta da değildi. Daha monogam şeyler, evet, evet, evet. Sonuçta Jüri'de de ben de flörtlerimizle evlendik yani <gülüyor> <gülüyor> evet, Tayfun Mater ve Fancı evet, Aral'a da buradan. Evet. <gülüyor> Sevgiler. Ee, bir Devrimci Kadınlar Birliği var, bir İlerici Kadınlar Derneği var değil mi? Yani o dönemde... İlerici Kadınlar Derneği daha sonra. Daha sonra, 75'ten sonra. Ee, Devrimci Kadınlar Derneği daha erken. Evet ama o çok küçük bir dernek. Yani çok faaliyet gösterememiş bir dernek. Ee, şimdi İlerici Kadınlar Derneği o 78... 78 kuşağı gibi artık hani 74'lerden evet. sonra kurulan. Ben de hani 74'lerden sonra Devrimci Yol içindeydim ve bizim de Ankara Kadınlar Derneği ve Devrimci Kadın Dernekleri Federasyonu gibi örgütlenmelerimiz vardı. İleriç Kadınlar Derneği, İKD gibi. Ama bu derneklerin tabii bizim o zaman öyle çok kadın bilinci taşıdığımız falan söylenemez. Daha çok bulunduğumuz, içine yer aldığımız örgütlerin yan örgütü. ...olarak kurulmuş örgütlerdi. Fakat bu demek değildi ki aslında biz hiç kadın meselesine bakmıyorduk. Yani o zamanki donanımımızla, bilgimizle işte okumaya çalışıyorduk, öğrenmeye çalışıyorduk. Ve hani bir kadın bakışı da böyle bir laf da yoktu aslında kadın bakışı falan diye ama... ...böyle de bakmaya çalışıyorduk aslında. Yani kadınlar zaten bir araya gelip birlikte hayatı konuşmaya başladıklarında bazı şeyler kendiliğinden çıkıyor. çıkıyor herhalde. Evet, tam, tam böyle bir şey yani. Dolayısıyla onları evet bir yandan partilerin kadın kolları gibi çalışıyorlar ama bir yandan da kadınları bir araya getirdikleri için de kıymetli örgütlenmeler. E ben yani devrimci oldum hatırlıyorum işte bizim ilk mahalle çalışmalarımız daha sonra bir örgütün bütün çalışmalarına örnek olmuştur kadınlarla yaptığımız çalışmalar. Bir de orada tabii kadınlarla bir kadınlık üzerinden de bir dil ve ilişki geliştirme e, ihtiyacı duyuyordun. Tabii yani o, o normal mi? Hani az önce senin de söylediğin gibi. Zaten iki kadın bir araya gelince her şey birlikte konuşur. Değil mi? <gülüyor> evet aynen. Evet tekrar merhaba. Hikayenin Kadın Halindeyiz. Ee, Nadire materle 68'in kadınlık ve erkeklik hallerini e, konuşuyoruz. Biraz önce aslında 68-69'da kadınların kıyafetleri konusunda ya da işte flörtleri konusunda, kadın erkek ilişkileri konusunda hareketin biraz daha rahat olduğunu konuştuk ama özellikle hareket sertleştikçe ve şiddet arttıkça ve militarizasyon arttıkça yani militarizasyon hem devlet ...düzeyinde artıyor. Yani hareketin içinde artıyor değil mi? Daha militan bir harekete doğru evriliyor 70'lerde. Evet yani o şimdi hani bakarsak nasıl oldu... ...68'de e, esasında ki daha önce de özellikle Türkiye İşçi Partisi'ne yönelik... ...Türkiye'nin her bir yerinde saldırılar da kurulduğundan itibaren var. Ama 68 ile birlikte esasında hani gençlerin e, işte üniversite işgalleri... E, Mustafa Kemal yürüyüşü gibi bir dolu eylem ve 6. filo protestoları özellikle ve Dolmabahçe'de ilk e, işte Temmuz 1968'de 6. filonun gelmesiyle birlikte yapılan gösteriler çerçevesinde polisin e, İslam Teknik Üniversitesi'ne girip orada Vedat Demircioğlu'nun e, ölmesi olayı e, tabii ki aslında bu saldırıların giderekten yükseleceğinin işaretlerinden sayıldı. Ve 1968 yılı yaz, yaz aylarında o zamanki e, e, Alparslan Türkeş'in genel başkanı olduğu e, parti Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, daha Milliyetçi Hareket Partisi olmamıştı şimdi, karıştırmış da bu arada. E, ondan kamplar açmaya başladılar, komando kampları ve bu kamplarda gençler eğitiliyorlardı. Ve bununla ilgili olaraktan işte hatta mecliste 1969'un ilk ayında bayağı tartışmalar oluyor. Bununla ilgili önerge falan veriliyor, konuşmalar yapılıyor. Ama ülke ocakları olaraktan örgütlenen bu komandolar 31 Aralık'ta Siyasal Bilgiler Fakültesini basıyorlar. Ve bu sayeden bu korkunç bir şey oluyor ve 69'la birlikte... Bu saldırı devlet güdümlü tabii ki bu. Kollanar bir şey. Tabii ki soğuk savaş dönemi onu da unutmamak gerekiyor. Ve bu arada komünizme karşı yani Türkiye öyle bir Türkiye ki Cemal Gürsel 27 Mayıs darbesinin devlet başkanı Komünizme Mücadele Dernekleri'nin Fahri Başkanlığı'nı yapıyor. Yani komünizme karşı böyle bir hava var, böyle bir ortam var. Dolayısıyla Adalet Partili gençler Komünizme Mücadele Dernekleri, Milli Türk Talebe Birliği ...içinde örgütlenen sağ, ...bütün bunlar... E, ...icap ettikçe... E, ...beraber e, duruma göre de... ...ayrı ayrı saldırılarda... E, ...başı çekiyorlar... ...işin doğrusu ve... ...69'un e, Şubat'ında... işte ...6. filonun yine Türkiye Limanları'nın... ...ziayeti sırasında... ...kanlı pazar yaşanıyor... ...ve bu kanlı pazar çok göre göre yapılan... E, ...yaşanan bir olay oluyor... ...dolayısıyla... Yani giderekten, tabii arkadaşlarımız da bu arada öldürülmeye başlıyorlar. Evet. Ee, ölümler başlıyor üniversitelerde öldürmeler öğrencileri. Buradan artık bir savunma ihtiyacı e, doğuyor ve şiddet bir şekilde e, gençlik hareketinin içine ...girmiş oluyor tabii. E, Jülde Aral da buradaki mülakatında bahsediyor. konuda şu anda ismi geçen bazı isimleri biz 1970'lerde... ...yani tam bu 12 Mart sürecinden biliyoruz zaten. E, evet. Dolayısıyla aslında böyle bir devamlılık da var. Devamlılık da var tabii. Tarihe baktığımız zaman esasında hani bu küçük bir saatte bunları konuşamayız tabii ama... ...hani bunlara dönüp iyi bakmak gerekiyor... Böyle bir süreç yaşandı ve o zaman da aslında hani şu söyleniyor hep de şimdi nasıl bu kadar ayrılık oldu? Aslında öyle değildi tabii ki. Yani geri dönüp kitapta da bu var aslında Sokak Güzeldir'de de. Yani 1968'de kim neyi e, e, tartışıyordu, neyi savunuyordu ve ayrılıklar 68'lere vardı. Evet. Ve bu ayrılıkların izlerini şimdi sürdüğümüz zaman gelinen noktalar benim açımdan mesela o kadar şaşırtıcı değil mi? <Gülüyor> Burada tabi orduyla ile ilişkin de değişmesi söz konusu bu süreçte pek çok mülakatta geçiyor 1960 darbesi bir da sosyal adaleti getirecek e, ilerici bir da darbe olarak algılanırken müdahale olarak algılanırken ve ordu gençlik el ele mesela önemli bir sloganken evet. buna karşı çıkan Mehmet Ali Aybar mesela dışlanırken e, pek çok e, çevre tarafından 71 ile birlikte artık orduyla ilişkide de ee, ...yeniden düşünmeye başlanıyor galiba değil mi? Aslında tabii 71'e kalmıyor. Çünkü 27 Mayıs şunu hatırlamakta yarar var. Biz o zaman 27 Mayıs'ta biz derken hani genel olarak sol için geçerli bu devrim diyorduk. Evet. 27 Mayıs devrimi Aynen. diyorduk. Ve 27 Mayıs'ın Türkiye'ye getirdiği göreli bir demokrasi ortamı var. İşte hala 60, 61 yanayasa, anayasasını tartışıyoruz... ...o anayasada Milli Güvenlik Kurulu... Atatürk Anayasası'nda gelmiş Peki. bir e, organ. Oyak orada kurulu. Tabii yani bunlar var ama biz o, bunları o zaman çok görmemişiz. Şimdi bunları görüyoruz. Ve öyle bakıldığı zaman da işte o ortamda... E, ...işte kitaplar basılıyor, çeviriler yapıyor... ...müthiş bir kültür ortamı var aslında. Ve inanılmaz bir şekilde biz e, okuyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bütün bunları da üstelik üniversitelerde... ...hani hocalarımızla da beraber yapıyoruz uygun hocalar varsa, asistanlar, öğrenciler beraber okuyup tartışıyorlar. Şimdi böyle bir ortam ve e, hani Demokrat Parti iktidarının yıkılışı, e, onların yasadaya gönce, üç inam yaşanıyor bu arada ve e, 27 Mayıs devrimi, e, bugün davet dediğimiz devrim, e, dolayımıyla genel olarak bir e, sempatik bakış. Orduya aslında vardı yani polisi daha kötü görme, evet. ee, orduya daha az mesafeli durma. Daha ilerici hani... bir güç olarak algılama Evet, ilerici orduruyor. bir güç olarak e, görme. Zaten bu hani 9 Mart e, darbe girişimi örgütlenmesinde de kendini gösteren bir şey. Ama e, hani bunun kopuş noktaları nerelerde oldu? Esasında en önemli kopuş noktasının 15-16 Haziran 1970 ...hani işçi ayaklanmasında... Evet. ...olduğunu söylemek gerekiyor... ...çünkü sınıfın üzerine... ...işçi sınıfın üzerine sonuçta tanklar ve asker... E, ...geldi. Geldi, evet. O da bir çeşit bir ve şey. Ve tabii ]ydi. şimdi bu hani solla... E, ...ordunun ilişkisi açısından... ...hani bakıldığında... ...kendini halen sol olarak... ...tarif eden... E, ...ama... E, ...ilişkisi bambaşka kanallara doğru... ...evrilmiş... Ee, pek çok grup ve kişi de var tabii. Evet. Ee, yine bu mülakatlardan çıkan önemli bir izlek. Hani Atatürk'le ilişki. Yani Atatürk çok önemli bir referans noktası. Ankara'dakiler sürekli. Anıtkabir'e gidiyorlar. İstanbul'da, Şişli'deki e. evi evet. Bir buluşma noktası, bir eylem noktası. Dolayısıyla hep Atatürk'ten destek alınarak... Ee, bazı taleplerin dile getirilmesi e, söz konusu. Ee, ve hani Ertuğrul Gürkçü'nün özellikle dev genç başkanı olduğunda biz Kemalist gençlik değiliz açıklaması büyük tartışma yaratıyor. E, evet. Diye e, anlatılıyor burada. Ondan sonra bir hani hem orduyla ilişkinin sorgulanması hem Atatürk'le ilişkinin ya da Kemalist'in ilişkinin sorgulanması da başlıyor herhalde değil mi? Başlıyor. Şimdi sonra. tabii o dönemde esasında e, hani çok e, işte bu Komünizmle mücadele meselesi falan az önce de konuştuk. O ortamda hani Mustafa Kemal'i e, sorgulamak işin doğrusu bir yandan da kişisel olarak ben şunu söyleyeyim. Bizim bildiğimiz de çok fazla yetmiyordu. Çünkü yani biz e, tarihi henüz kitaplardan e, resmi e, lisede ortaokulda hani e, resmi eğitimin ideolojinin şeyle öğrenmiş insanlarız. Onu da zaten öğrenmemişizdir. Dolayısıyla daha onları yeni yeni okumaya başlıyorduk. O yüzden söz gelimi doğulu diyoruz. Doğulu derken esasında kürtlememiz gerektiğini düşünmüyoruz. 1915 diye bir gerçeklik yok bizim kafamızda. Bütün bunlar esasında hep sonraki yılların e, fark, gedi, fark fark farkındalıklar ancak o evet. zamanlar hani başladı. Ve yanındaki arkadaşın bu benim başıma da geldi pek çok arkadaş da söylüyor. İşte yani bir arkadaşım var... E, o arkadaşının ismi aslında senin ismine hiç benzemiyor. Onun yani daha doğrusu alıştığın isimlere tırnak içinde. Onun Ermeni olduğunu söz gelimi 12 Mart'ta cezaevine girdiğin zaman anlıyorsun. Evet. Hiç aklına gelmiyor öyle bakmak. Ama orada hani bizim bu bu yaklaşımı şöyle açmak gerekiyor. Hani kimin aklına gelmiyor? Benim aklıma gelmiyordu. Çünkü ben hani işte Türk ve Sünni olaraktan tanımıyordum. Konmuşum bir da bir evet. pozisyonu aslında. Böyle bir pozisyon var yani. Dolayısıyla benim bunu sorgulamam gerekmiyor. Ama ben arkadaşımın evinde, bir Alevi arkadaşımın evinde, Kürt arkadaşımın evinde, Ermeni arkadaşımın evinde nasıl bir hayat sürdüğünü bilmiyordum. Hatice Yaşar da konuştuğun kadınlardan bir tanesi. O mesela erkek yoldaşlarım sayesinde kadın kimliğimin de aynen Kürt kimliğim gibi tehdit altında olduğunu fark ettim diyor bunu başla taşımışsınız zaten dolayısıyla yani Kürt kimliği de kadın kimliği de e, yani o, o bu farkındalıkları e, yaşamış ve de tehdit altında evet. hissetmiş Herkes zaten içerisinde. bir farkındalık başlayınca. Diğerlerde peşine düşüyorlar. <gülüyor> Değil mi? Evet. Biraz önce konuştuğumuz şeyi de bağlamak istiyorum. Bana çok hmm. çarpıcı geldi. Yani 68-69'da kadınların daha rahat olması, kadın erkek ilişkilerinin daha rahat olması... ...ve bu konuştuğumuz militarizasyon süreciyle birlikte... ...yani 71 darbesi, hareketin daha milit anlaşması ile birlikte... E, ...erkeklerin belki hiyerarşinin ve disiplinin daha ön plana çıkması... Herkeslerin ee, zorunluluk bu yani artık yani neredeyse. silahlanma ve milit anlaşma... Evet. E, patryar hareketin içindeki patriarkiyi da güçlendiriyor diyebiliriz belki ya da erkek gemellik. Yani onlarda daha cinsiyetsiz ve daha ikincisini söylemek hani daha doğru çünkü evet. hani sen de artık kendini şimdi hani makyaj falan filan tartışırken şey yapılıyor. hani işin acele aslında sokağa hemen çıkman gerekiyor dolayısıyla hani ben hiç makyaj yapmadım zaten de yapanlar şey işte, e, makyaj bir zaman aslında dolayısıyla on hani e, Ondan vazgeçiyorsun e, falan. Yani herkes teklifleşmeye başlıyor aslında kıyafet falan açısından. Hal tavır açısından da tabii ki. <gülüyor> e, kadın erkek ilişkileri ikinci plana atılıyor. Evet. Belki. Hani çık daha acil bir şey var. Evet burada. daha acil bir şey Devrimi var. Yani aşk gerekiyor. biraz ertelemiyor. Dolayısıyla kadınlıkla ilgili sorunları dile getirmek de küçük burjuva şeyleri. Gibi yani aslında artık yani onları de. biz hiç konuştuğumuzu ben şey yapmıyorum. Yani, hatırlamıyorum. Yani aileyi... Söz gelim aileyi hani evlendik ama bunları tartışarak evlenmedik. <gülüyor> ee, Engels'in hani e, ailenin özel mülkiyetin kökeni kitabını okurken bunu kendimize döndürerek tartıştığımızı hatırlamıyorum. Başka bir yerlerde bir şeymiş gibi. Sonra 80 o. sonrasında galiba biraz daha. Evet 80 sonrasında 80 sonrasında tabii kadınlar e, çok fazla kadın cezaevine girdi. Ama tabii ki cezaevi kapılarındaki kadın sayısı çok fazlaydı. Eşleri, sevgilileri, kardeşleri, içeride olan kadınlar. Ve cezaevi kapılarının ben aslında hani bu farkındalığın yaşanmasında çok katkısı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Evet. Onu da belki başka bir programda ayrıca konuşuruz. Evet. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten. Ne yazık ki vaktimiz doldu. Ee, ama e, umuyorum herkes sokak güzelleri okuyabilir yani müthiş bir kaynak bu arada özellikle gençler için 68 yaşamamış herkes için özellikle bence kıymetli çünkü çok duru bir dille anlatılmış ve çok açıklayıcı e, hem senin yazdığın sonundaki makaleler hem arkadaki e, özet bilgiler çok açıklayıcı insana e, insanı çok içine çekiyor merak uyandırıyor yeni sorular sorduruyor hem coşkusunu yansıtıyor diye düşünüyorum o özgürleşme, biz dünyayı değiştirebiliriz ve şimdi değiştirmeliyiz coşkusunu ve heyecanını yansıyor ama hem de eleştirel değerlendirmeleri de içinde barındırıyor. Bu da bugüne dair yeni sorular sormamıza yardımcı oluyor. Eline sağlık, konuşan herkesin eline, yüreğine, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi okumalar dileyelim. <gülüyor> şimdi senin Mehmet'in kitabını önce konuşmuştuk zaten bu programda da sıkça. Ben... 90'larda yaşanan 80'lerde başlayan ve hala aslında acılarını hissettiğimiz savaşa dair yapılmış en önemli çalışma olduğunu düşünüyorum onu yaşamış erkeklerin gözünden savaşı eştirel işte, bir şekilde değerlendiren ya da savaş nasıl yaşanıyor diye onu soran ve hepinize çok şey katan bir çalışmaydı 68 üzerinden de savaş sorgulandı. Bunun um, her filmini hep büyük hatırlıyoruz. Yani 68'de çok özdeşleşmiş bir filmdi. Hani Vietnam'a karşı mücadelede vicdanlı ret ve savaşmayı reddetmek çok önemliydi. Hı. Oradan bir parçayı ile bitirelim istersen. Çok teşekkürler tekrar. Ben de teşekkür eline ediyorum. sağlık. Sağolun. Nice kitaplara diyoruz. Hep birlikte. <gülüyor> bir sonrakini de bekliyoruz. Evet. Merakla ve heyecanla. Ee, her